Alo, sesiniz gelmiyor galiba. Evet, günaydın Miktat Bey. Günaydın Haber Bey. Günaydın. Günaydın Haber Bey. Teknik zorlukların üstesinden gelmeyi başardık sonunda. Dinleyiciler de sizi sesinizi duymayı istiyorlardı. Çünkü bir sıcakların, kavurucu sıcakların başlayıp başlamayacağı konusunda bir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 İstanbul'da. Yani, Herhalde 35'i ilk geçeceğiz. Öyle mi? Cuma günü de o civarda mı olacak? 23 bugün, Temm hocam, Temmuz Cuma. Bugün, bugün evet. aralıklı yağışlı olacak. Öğleden sonra'ya doğru öğleye doğru. Öğleden sonra yağış tahrif. Hava 29 derece bugün. Evet. Yarın da yağışlı. Aralıklı olarak hafif. Bir aralıklı bir yağış var. Yarın da 30 derece Perşembe yağış yok 32 derece. Cuma günü yine yağış yok 33 derece. Cumartesi yağış yok 34 derece. Pazar günü rüzgar lodosa dönüyor Poyraz'dan. Ve yağış yok 36, 36 derece. derece evet. Pazartesi tekrar rüzgar dönüyor Poyraza 32. Salı günü de yine Poyraza kaldığı için 32 derece. Durum böyle. Evet. E, şimdi yani tabii e, yani bu gene de e, mevsim normalleriyle ilişkilendirecek olursak nasıl e, içinde kalıyor diyebilir miyiz? Nasıl bir? Normallerinin üstüne çıktı iki gün sonra. Evet. Yani 23'ünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde geçecek havası çaklıkları. E, yani mevsim üzerinde aşıyor. Yani bu da işte rüzgar fark ettiriyor. Rüzgar bir döner dönmez Lodos'a güneye. Sıcaklıklar 4-5 derece birden artıyor. Yani bu Karadeniz yukarıda bizim hep bir koruyor. Evet. Karadeniz'den gelen kendi nemli bir hava geliyor Karadeniz'den. Mesela bugün bağlı nem bugün sabah akşam saatlerinde bugün %88 oranında yüksek. Yarın %87 bağlı nem. Yani ama Mesela pazar günü 36 dereceye çıkıyor hava sıcaklığı. Ama yüzde %55'e düşüyor. Yani bu Poyraz nemli hava getiriyor ama serin hava getiriyor. Lodos ise güneyden kuru ama sıcak hava getiriyor. Ee, bu kuru sıcak hava tabi orman yangınları için esas problem. Ha, yani evet. Hava ne kadar kuruysa ve sıcak orman yangınlarında o kadar fazla e, risk büyüyor. Yani önümüzdeki hafta sonunda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 Kriz masası oluşturmak evet. yerine diyorsunuz. E yani peki siz böyle yapacaklarını tahmin etmiyor musunuz? Biz abiyle Yok, öyle abi. kabul ettik. Evet. <gülüyor> Yok ya ben şey ettim. Geçen hafta bu MTV yeryüzü notları için Marmaris'e çekim ettim dağlara. Orman yangınlarına. Oralardaki baktım işte orman yangın şeylerini. Yani gezdik ormancılar işte ne yapıyorları, Eski yalan ormanlara baktık. Ondan sonra... Eski ormanın kendi kendine nasıl kendini yenilemeye çalıştığını gördüm. Ve o da gördüğüm şey her şey istasyonlar var basit orada durup bekliyorlar. Bir de işte ormanlara bir iki tane kamera koymuşlar. <gülüyor> o da çok komik bir durum. Yani ya, olacak bir şey değil. Bir de en çok şeyi parayı şey yatırıyorlar helikopterlere. Bir yerden bir yere artık helikopterle gidip geliyor gelen müdürler bölge müdürleri. Böyle hangi şey şeydesiniz yani Amerika'da bile o kadar lüks göremezsiniz. Ee, yani öyle bir pasif bir şey var yani oturup bir, Yani daha çok şöyle bir şey diyeyim ben. Yani Türkiye'de orman yangınları mücadele stratejisi yangını nasıl söndürürüz üzerine kurulmuş. Yangını nasıl önleriz, nasıl engelleriz diye değil. Yani öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir mantığı yok yani. Türkiye'de biliyorsunuz orman yangınlarıyla 190'ın insan kaynaklı. Yani birazcık insanla ilgili bir iş. Bir de bu özellikle Ege'de falan kız kaçırma olayı da var bu yangın içinde. Nasıl oluyor? Yani,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 Onlar da çok erozyona açık şeyler onlar. Yani onların köylü oraya ekip içebilir aslında. Oraya, yurt dışında çoğu yerlerde otur yerlerde bazı böyle e, işte Mayıs'a doğru yetişen bitkilerden ekiyorlar yani oraya. Gerektiği zaman orman yakınlığında üzerinden gelip geçiliyor ama yani onlara çok erozyona açık terk bir durumda bırakılmış olalar. Öyle bir durum var.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 Yani, yani ne işte bunu doğru değildir. bunu bir kez daha e, söyler misiniz lütfen yani, yani üç... dikilen dikilen alanları üç katla üç kat fazla söylüyorlarmış. Evet. Yanan alanlara da üç, üç kat az söylüyormuşlar 3'te biri evet. yani üç yüz hektar yandısa yüz hektar deniliyormuş yüz hektar ağaç tıktı ise üç yüz hektar ağaç gibi bir apartma söz konusu olduğu söyleniyor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 20. yüzyıldaki ortalamasının üzerinde geçen 5-5'e ki 304. ay oldu. Evet. 304 <gülüyor> ay boyunca sıcaklıklar sürekli şeyin üzerine gidiyor. Nefsinin normallerinin üzerine gidiyor. Dünya ortalamasının. Artık bilemiyorum. Hala eklem değişikliği yok. Hala evet, ısınma <gülüyor> yok diyenler. Bana işte. hala mail atanlar var öyle ya. Ba, onlar... Bana da öyle. <gülüyor> ee... onlar, onlar için yani gerçekliğin bir önemi yok ki. Aslında evet, gerçeklik evet, onun bozuk plak gibi diyorsun. Evet. Yani gerçeklik onun insan budalalığının önünde bir engel teşkil etmiyor <gülüyor> benim görebildiğim kadarıyla. Görülük var gibi bir durum bu. Şimdi hocam bir de bu bugünler en büyük problem ÖSS tercihleri. Evet. ÖSS'de ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu puanlar Muhammed Ottal karışık. Yani bizim puanlar bile mahvolmuş, değişmiş. Biz eskiden 500 üzerinden 425 puan da alıyorduk. Şimdi 402'ye indirmişler. 30 bin kişiden alırken 90 bin kişi diye göstermiş bu sefer şeyi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bezaplamış, ne yapmış? Karışmış ortalık. Aa, ben şu puana karşıyım hocam. Yani ben bu öğrencilerin puana göre yer seçmesine çok sinir oluyorum. Düşünsene bakkala gidiyorsun. Endeki paraya göre bir şeyler almaya çalışıyorsun sanki. Ben yani adaylara benim söylemem şey, söylediğim şey evet. puanınızın değil...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 e, tanıdım diyen de kendini aldatıyor olabilir. Evet. Yok yok. Tanım. Kesinlikle. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben Meteoroloji Mühendisliği bölümünü tavsiye ederim herkese. Kendi çocuklarım dahil olmak üzere. Şu anda büyük bir Meteoroloji Mühendisliği açığı var. Yani bu meslek şeyleri var, katalogları var, böyle rehberleri var, bu dershaneleri falan. Hepsi yanlış onlar. Eski, klasik. Şu anda e, mesela Türk Hava Yolları'nın tekrar mesela 10 tane Meteoroloji mühendisi istiyor. Yok.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 Evimdeki puana bakıyor. Ay buraya yazarsam 10 puanım gidecek. <gülüyor> bu da tuhaf bir durum yani. Evet. <gülüyor> Saçmalık yani bence puanların ösese kaldırılması lazım. İnsanlar sevdiği, yapabileceği işleri tercih etmesi gerekiyor. Ama işte geldi anlat ösese. Niye o puan yazarlar bilmiyorum ben yani o kuyruklulara. Yazdılar e, ama. Yani bu üzerinde de pek düşünülmedi aşikar bu konunun evet, üzerinde biz başka hep şöyle farklı şeyler düşünüyoruz. Size şunu söyleyeyim bu metodoloji Amerika'da şu anda geleceğin ilk 15'i arasında sayılıyor. Kimin haberi var bundan? Yani evet. bilmiyorum. Buradan gençlere atıyorum. Bütün evet. adaylara çağrımızı yapıyoruz o zaman. Evet, iş garanti veriyoruz. Temiz, güvenli, sağlıklı. Yani ne kir var, ne pas var, ne şantiyesi var, ne yerin altında krizli patlaması var yani.